Pollyanna Sevgili dinleyiciler Şimdi sizlere Pollyanna adlı sürekli oyunumuzun Sekizinci bölümünü sunuyoruz ...Candleton ormanındaki kazadan bir hafta sonraydı. ...bir sabah Miss Polly ile kahvaltı ederken... ...Pollyanna birden bire... Polly teyze... ...bu hafta Mrs. Snowa götüreceğim paçayı bir başkasına götürsem nasıl olur? Bir başkasına mı? Anam Pollyanna ne garip çocuksun sen... ...gene aklından neler geçiyor Allah aşkına? Vallahi kızacağınız bir şey değil Polly teyze... Madem Mrs. Snow'a paça götürmeme izin veriyorsunuz. O adama götürmeme de izin verirsiniz. Yalnız bir defalık tabii. Kırık bacak sakat bacak gibi olmaz. Yani onun hastalığı Mrs. Snow'unki kadar uzun sürmez demek istiyorum. Bir iki defa sonra tekrar paçayı Mrs. Snow'a götürürüm. O adam kırık bacak. Kuzum neden bahsediyorsun sen anlayamıyorum. <gülüyor> Haklısınız teyzeciğim size söylemeyi unutmuştum. O adama geçen gün ormanda rastladım. Evet. Bacağı kırılmıştı. Hemen evine girerek telefon edip doktor çağırdım. Doktor gelene kadar da başını dizimin üstünde tuttum. O günden sonra da bir daha görmedim kendisini. İşte bugün paçayı ona götürmeyi düşünüyorum. Olur olur. Pekala. İstediğini yapabilirsin. Ee, yalnız adam kim demişti? O adam. Pendleton. Mr. John Pendleton. John Pendleton mu? Evet adını bana neyse söyledi A, Belki siz de tanıyorsunuz değil? Sen onu tanıyor musun? Tanıyorum ya artık hep gülümsüyor konuşuyor benimle Biliyor musunuz? Sadece görünüşü aksiyonun <gülüyor> Yoksa kendisi iyi bir insan Neyse ben hemen gidip paçayı alayım Neyse hazırlamışım Dur Polly Dur Dur dur vazgeçtim Onu gene her zamanki gibi Mrs. normal götürmeni istiyorum Başka bir şey diyeceğim de yok gidebilirsin Ama nasıl olur için? Mr. Pendleton'a bir şey göndermek niyetinde değilim. İşte bu kadar Pollyanna. Evet görünüşte aksi bir adam. Onu bu yüzden sevmediğinizi biliyorum ama... ...gönderdiğinizi söylemezdim. Kendim getirdim derdim. Ben onu çok seviyorum. Hep böyle yaparsam o da çok sevinecek. O senin kim olduğunu biliyor mu Pollyanna? Yo bilmiyor. Bir defa söyledim ama adımı ağzına bile almadım. Peki nerede oturduğunu biliyor e, Söylemedim ki nereden bilsin. Öyleyse senin benim yeğenim olduğunu da bilmiyordur. Hiç sanmam Polly teyze. Peki hala poliana. Madem ki bu kadar istiyorsun, paçayı Mr. Pendleton'a götürebilirsin. Ama dikkat et, <gülüyor> sakın ben gönderdim sanmasın. Ah peki poli tezecim. Hiç merak etmeyin. Size çok çok teşekkür ederim. <gülüyor> Öyle üzeri poliana evine içinde gelmişti. Boş sepetini sallaya sallaya şarkı söyleyerek... ...kapıdan içeri girince... ...Holde teyzesi ile karşılaşmıştı. Miss Polly'nin sinirli bir hali vardı. Merhaba teyzecim. merhaba. Seni eve arabayla getiren adam kimdi Polly anne? O mu? Doktor Çilton'du teyzecim tanıyor musunuz onu? Doktor Çilton mu? Ha. Ne arıyor burada? Bir şey aradı yok beni eve getirdi sadece. Mr. Pendleton'a o bakıyor da... Aa! Paçayı kendisine verdim teyzecim. sonra da... Ee, ben gönderdim sanmadı ya. Yo hayır, sizin göndermediğinizi söyledim <gülüyor> ona. Ne? Benim göndermediğimi mi söyledi? Evet, siz öyle dememiş miydiniz? <gülüyor> <gülüyor> ben sana sadece benim gönderdiğimi sanmasın demiştim. Bu git de benim göndermediğimi söyle demek değildir ki. Hey yarabbim, hey yarabbim! Of, of. Niye kızdı anlamadım neyse. ...ben ikisi arasında bir fark görmüyorum ki... ...Allah Allah... Aldırma sen ona... ...hadi gel terasa çıkalım da... ...bana Mr Pendleton'ın evinde neler yaptığını anlat... Peki gel... Otur şöyle... Ee, söyle bakalım... ...o mendebur ihtiyar seni nasıl karşıladı? İyi karşıladı ama... ...ilk önce hasta bakıcı beni yanına sokmak istemedi... ...Allah'tan doktor çılıklığına rastlamıştım... ...hastanın yanından çıkıyordu... Siz misiniz küçük hanım? Mr. Pendleton'ı ziyarete mi gelmiştiniz? Evet doktor çıldın. Fakat yanına girmeme uygun bulmuyorlar. Oysa biraz paça da getirmiştim kendisini. Pek iyi etmişsiniz. Gelin benimle sizi onun yanına götüreyim. Oh, çok teşekkür ederim ne kadar iyisiniz. Girinir. Bu küçük hanım sizi görmeye gelmiş Pendleton. Girebilir mi? Kimmiş o? <gülüyor> ah, sen misin küçük dostum, gel, <gülüyor> gel bakalım, gel Beni gel, kabul gel. ettiğinize çok sevindim ha. efendim ha. İlk önce o hanım yanınıza girmeme engel olmak istedi ama ha. Doktor Çıldın'a rastlayınca iş değişti, tekrar teşekkür ederim Doktor Çıldın <gülüyor> Bir şey değil küçük hanım, ben sizi dışarıda arabamla bekleyeceğim Giderken götürürüm, olmaz mı? Ha. Güle güle, güle güle Nasılsınız bugün? <gülüyor> ...bakın size paça getirdim... He? İnşallah seversiniz... ...paça mı? Hiç ağzıma koymadım... <gülüyor> ...öyle mi? Ha. E, o halde sevip sevmeyeceğinizi de bilemezsiniz... Tabii. ...eğer bilseydiniz... ...valla bildiğim tek şey... ...şu vaziyette... ...daha kıyamete kadar... ...burada yatacağımdır... ...yo hayır hayır efendim... 41 ha. bir bacağın iyi olması o kadar uzun sürmez... ...ancak Mrs. Snow gibileri... ...yatağa bağlı kalırlar... Sizin onun gibi olmadığınıza sevilmeniz gerekir Tabi tabi seviniyorum ama Hem sizin o... yalnız bir bacağınız kırıldı ha. Tanrı korusun ya ikisi birden kırılıveriydi Aman ne büyük şans İyi ki kırk ayak değilim Yoksa o zaman kırk ayağımı birden kırmadım diye Sevinmem gerekecekti. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel Çok güzel işte Şaka ha. bir yana bir şey daha sevinmelisiniz Mr Pendleton ha. Durup dururken başıma doktor, hasta bakıcı ve aşçı masrafı çıktı diye mi? Ha? Tabii. Ya. Düşünün bir kere. Eğer onlar olmasaydı haliniz nece olurdu? Şimdiki halim daha mı iyi sanıyorsun? Biliyorum efendim. Ha. İşin kötü olan bir yanı var. Ha. Yani para meselesi demek istiyorum. Üstelik ne zamandır da biriktiriyorsunuz değil mi? Ha. Kim dedi bunu? Şey. Ne? Biriktirmekten bahsediyorum. Hani daima evet. kuru fasulye yiyerek para biriktirmenizden. Hı. Kuzum Hı. siz gerçekten fasulyeyi sevdiğiniz için mi... ...yoksa hindiden daha ucuz olduğu için mi yiyorsunuz Mr. Pendleton? Bana bak çocuk. Neler söylüyorsun sen Allah aşkına? Paranızı söylüyorum efendim. Evet. Kendinizi sıkıntıya sokup... ...yoksullar için arttırmakta olduğunuz paranızdan söz ediyorum sadece. <gülüyor> Bakın bunu öğrendim işte. Nensi söyledi bana. Nensi sana benim para arttırıp... Kim bu Nancy canım? Nancy, Poli teyzemin yanında çalışan bir kızcağızdır. Ne? Poli teyze mi? He. Peki, Poli teyze kim? Miss Polly Harrington, ben onun yanında kalıyorum efendim. Sen onun yanında mı kalıyorsun? Evet onun yeğeniyim. He. Beni yanına aldı, o büyütecek. Yani annemden dolayı tabi. Annem onun kız kardeşiydi de. He. Sonra babam cennette annemin yanına gidince... ...bana yardımseverlerden başka bakacak kimse kalmayınca, o da beni yanına almak zorunda kaldı tabi E niye bakıyorsunuz yüzüme öyle? <gülüyor> Artık ben gitsem iyi olacak galiba, <gülüyor> inşallah Paça'yı seversiniz Demek, sen Poliherrington'un yeğenisin ha? Evet efendim, galiba tanıyorsunuz onu sizin. Tanıyorum. Ama bana paçayı o göndermedi değil mi? Aa, evet efendim o göndermedi. Hatta bana dikkat et. Ben gönderdim sanmasın diye de sıkı sıkı tembih et. Hı, tahmin etmiştim. Doktor çıktı bana işaret veriyor. Gitmeliyim. Fırsat bulunca yine sizi görmeye geleceğim. Hoşçakalın Mr. Pendleton. Güle güle. Ettim Yo, ben de şimdi geldim Buradan ayrılınca yakındaki bir hastamı yoklamaya gitmiştim Hadi benim bakalım Ay, arabaya binmeye bayılırım ben Beni arabanızı aldığınız için öyle sevindim ki Anlaşılan sizi sevindirmek çok kolay küçük hanım Bilmem galiba haklısınız Doktor Çıldın Yaşamak sayılan her şeyi çok severim ben Öbür şeyleri o kadar sevmiyorum Mesela dikiş dikmek Yüksek sesle kitap okumak falan. Onlar yaşamak için değil ki. Değil mi? Peki ne öğretirsen? Vallahi Hipoli göre bunlar yaşamayı öğrenmekmiş. Demek böyle söylüyor. <gülüyor> Zaten ondan başka türlü bir cevap beklenemezdir. Ben işte öyle düşünmüyorum. İnsan yaşamayı öğrenemez ki. Ne bileyim ben öğrenemedim işte. Ama yazık ki hepimizin öğrenmesi gerek yavrum. Bakın. Bence doktorluk çok sevinilecek bir iş doktor çırtın Bilmem siz de öyle düşünüyor musunuz? İlahi, her gittiğim yerde bu kadar ıstırap görürken Ama siz onlara yardım edebiliyorsunuz ya Yardım edebildiğiniz için de seviniyorsunuzdur tabi Bu bakımdan siz doktorlar hepimizden çok sevinebilen insanlar olmalısınız Ah benim iyi kalpli yavrum Ne güzel şeyler düşünebiliyorsun sen Her şeyin iyi, güzel olan yanına ışık tutmasını nasıl da biliyorsun Küçük bir çocuk deyip geçmemeli. Onlar bazı şeyleri büyüklerden daha iyi görebiliyorlar. Bak, işte geldik. Hadi bakalım, burada vedalaşalım seninle. Çok çok teşekkür ederim doktor. Yine görüşürüz inşallah. Hoşça kalın. Sen de hoşça kal poliana. İşte böyle nesi. Mr. Pendleton'a da Doktor Chilton'a da çok seviyorum. Onlarla tanıştığım için öyle memnunum. Öyle memnunum ki. Pollyanna atlı Sürekli oyunumuzun 8. bölümünü dinlediniz. Yarın aynı saatte 9. bölüm.